Saffat Suresi Mekke'de indirilmiş olup yüz seksen iki ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin ederim o saf saf dizilenlere Fes Sevku idare edip men edenlere likra, Kitap okuyanlara ki İnne Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Rabbus vel ve ma ve rabbul meşariqa, O hem göklerin yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin rabbidir. Enmezn sana dünyanya bizine ka gibi. Biz yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik. Ve orayı her türlü şeytandan koruduk. Onlar mele-i yükselip dinleyemezler. Ve her taraftan bombardımana tutulurlar. Duhûrâ.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 De ki, evet, diriltilecek. Hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz. <gülüyor> Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki, hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar. وَقَالُوا Eyvah bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü. هَذَا يَوْمُ Melekler de, evet, evet, bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür derler. اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ صِرَاطِ Yüce Allah meleklere şöyle emreder. O zalim müşrikleri, yoldaşlarını...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 siz derler bize en çok önem verdiğimiz taraftan sağ cihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا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 O halde o gün hepsi azap çekmekte müşterektirler. İşte biz suçlulara böyle davranırız. İnnahum kānu ida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 114. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين 115. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين 116. لا فيها غول ولا هم عنها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 فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَنُونَ Birbirleriyle sohbete girerler. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيمٌ يَقُولُ أَإِنَّ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 Eli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım. Afa ma illa mawtatana lula ve ma nahnu bi muazzabin in haza lahu'l fawzu'l azim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 Şüphesiz ateşe olacaktır. <gülüyor> Onlar hatalarını haktan satmış durumda buldular. Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar. Daha önce yaşayan insanların ekserisi de yoldan sakmışlardı. Biz de onları uyarıp, gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik. İşte bak ve düşün. O uyarılanların akıbeti nice oldu. İllâ Ancak içlerinden Allah'ın imana ve ihlâsa muvaffak kıldığı kullar elçileri dinleyip o kötü akibetten kurtuldular. Ve lakad nâdânûh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 Selim. İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalbiyle yöneldi. İz kâle ve kavmihi mâdâ te'abudûn, e ifken âliheten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 Bir Bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi. Fatowlu onlara müjberin farag ila alethim, fakala ana teakulun, malakum la taqtuun, farag aleyhim zuban bil yemin.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 O elbet bana yol gösterecektir. Rabbi hebli Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik. Felemmâ inni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 Üstelik, peygamber olacak bir evladı, İshak'ı müjdeledik. Kendisine de, İshak'a da, feyiz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında, iyi davranan da var, Kendin hepsini açıkça zulmeden de. Biz, Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gaileden kurtardık.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 Gerçekten onlar bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz Resuller'dendi. İz kâleli qavmihi elâ tettequûne etedûûne ba'len ve tedarûne ehsenel kâliqîn. Allah rabbakum ve rabbe âbâikumul evvelîn.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 وَاِنَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ أَجْمَعِينَ عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ Lut da şüphesiz resullerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç,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 Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَق۪يمِ Derken biz onu ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْط۪يمِ üzerine gölge yapması için, orada asma kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. <Sessizlik> Biz onu yüz bin nüfuslu bir şehre göndermiştik. Hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. Yunus onları tekrar hakka çağırınca,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 Em halakna'l melaikete Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar E le min azkihim la yekulun veledallahu ve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 Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Hâlâ düşünüp, Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız? Emlekum <gülüyor> Ne o? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? bi kitâbikum in kuntum Eğer iddianızda tutarlıysanız,